Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Kaan Özokutucu'ya teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak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 eeeutta e, baha e, yetkin e, kayıtta yer alıyordu. E, bu Batı müziği çalgılarıyla e, doğu müziğini yani işte halk türkülerimizi veya klasik Türk müziği eserlerimizi yorumlamak e, Türkiye'li müzisyenler için her zaman bir mesele olmuştur ve bu nedenle yani müziğimizi batı müziği çalgılarıyla yorumlarken daha çok işte komalı sesleri içermeyen yapıtları seçmeye çalışırlar. Bu mesele üzerine düşünen ve 2008 yılında geliştirdiği mikrotonal gitarla bu meselenin çözümüne ciddi bir katkıda bulunan bir müzisyen arkadaşımız Tolga Çoğulu bugün program konuğum oldu. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Teşekkürler. Mikrotonal gitarı konuşacağız ama önce dinleyicilerimize istersen müzik yaşamından kısaca söz edelim. Gitara tabii. ne zaman başladın, nasıl gelişti? Tabii 12 yaşında e, kendi isteğimle başlayıp, sanırım hala açık e, sıra servilerde Timur Selçuk'un yeri hmm, var çağda arkadaşımın evinde. Orada e, arkadaşımla gidiyorduk, işte otobüse atlayıp e, klasik gitarla başla demişti oradaki hoca. <gülüyor> <çocuğa. gülüyor> Sonra e, lisede Washburn e, babam aldı elektro, çünkü <gülüyor> esas hedefim elektro gitara ulaşmakta. E, lisede Grup ıı, yılları işte grup Hı -hı. kurmaya çalışmak. Ankara'daydın i̇şte, sen değil mi? İstanbul'da... Ankara'da doğdum ama e, İstanbul'da, İstanbul'da... ilk okula başladım yani İstanbul'duyum diyebiliriz. E, gruplarda da işte Led Zeppelin, Pink Floyd, Hı -hı. Yes, King Crimson çalmaya çalışmaya çalışma Hı -hı. <gülüyor> ama da bir çok zor olduğu için çalamamam. Hı -hı. E, ondan sonra da Boğaz'ına e girdim. Boğaz'ında Foktor Kulübü bayağı benim profesyonel müzisyen ...lik hı hı. konusundaki dönüm noktam oldu. Boğaziçi'nde işletme okurken... ...aslında ben hani Boğaziçi'nden... müftten mezunum falan diyorum hani... ...Foktor evet. Kulübü'nden. Orada ile ...uzun yıllar e, klasik... ...Fremenko Gitar. Hı hı. İşte bu konulara... E, ...bahsettiğiniz konulara hı hı. kafa yormaya orada hı hı. başladık... Hı hı. ...Foktor Kulübü'nde. Zaten e, mezun olduktan sonra da... üst sene kardeşçiklerle de çaldım. Hı hı. Elektro Gitar. Hı hı. Sonra İTÜ'ye... ...Master'a ve Doktor'a'ya girince... Ee, ve orada araştırma göre görevlisi olunca iş artık çok... E, başka bir boyuta problem. taşındı. Tabii. Hı -hı. Ama yani başka bir boyuta ben binişli olarak taşıdım. Evet. evet. <gülüyor> Öyle gitti. Ee, peki bu mikrotonal gitarla e, ne zaman iyi gelmeye başladın? Yani, Şimdi aslında bu konuların işte... Tarihteki şeyinden de söz edebilirsek evet. biraz. Mikrotonal Şimdi 2000, 2000 senesi Hı. hatta 23 Nisan'da... Boğaziçi Üniversitesi'nde bir panel düzenledik Folklor Kulübü'nde. İşte yeri lezgilerin gitarla yorumlanması. Hı -hı. İşte Erkan Oğur geldi. Bekir Küçükay, Melik Güzel. Doğan Can Köyü'de davet ettik. Hatta o gün ben Erkan abiye perdesiz gitarıma bağlama perdeleri sardırmıştım. Onu denettim. Tabii çok Hı -hı. cazır diyordu, Çok perdeler Hı -hı. düşük olunca. Yani o zamanlardan beri bir arayış. Hı -hı. Çünkü demin de bahsettiğiniz bu topraklarda 200 senelik bir müzikal bir muhabbet var. O da şu. Sizin müziğiniz, yani bizim müziğimiz makamsal. Makamlar, buranın en önemli yapı taşları mikrotonlar. Hı hı. Zaten sizi bayağı hani bu coğrafyaları, hatta bu koridoru diyelim, Melit Uygulu'yu analım burada. Hı hı. Yani Endülüs'ten, Fas'tan, içine <gülüyor> kadar bir makam koridorundan bahsedebiliyoruz. Bu koridoru ayıran şey mikrotonlar. Hı hı. Çünkü öbür türlü zaten hani Batı müziğinde modern müzik var. Hı hı. İşte Rus 5'leri, Brahms'lar, Macar Rapsüldüleri. Hmm. Zaten bunun polifonik örnekleri de var. Hmm. Ama e, makam deyince işin içine komalar, mikrotonlar girince işte 200 senedir bu topraklarda acaba bunun çok sesli bir şey olur mu, olmaz mı hmm. gibi bir sürü denemeler, milyonlarca çok güzel şeyler, e, makaleler, tezler, konular, yazılar oldu. Ben de işte e, özellikle doktora yaparken İTÜ'de ııı e, Bayağı bir girdim. Çünkü e, John Schneider'ın e, Contemporary Gitar, Çağdaş Gitar kitabında zaten bir mikrotonal gitar küçük bir tarihi vardı. Hmm. Beni çok yönlendirdi o e, kitap. İşte 1829'da Londra'da başlıyor. Delik deşik bir gitar var. Küçük küçük delikler. Hmm. Sonra 1845'te Paris'te e, Rene Lacote işte benim e, gitarıma, e, ya benim aslında ilham aldım o gitar yapıyor. perdeleri biraz hareketli. ...gitar. Ben bunu Paris'teki... ...müzik müzesinde inceleme fırsatı buldum... E, ...geçen sene. E, bütün bu örnekleri inceledikten sonra... E, ...benim 2008 yılında... ...tasarladığım ve Ekrem Özkar yaptığı gitar... ...aslında bu... ...mikrotonal gitar tarihinde iyi bir... ...gelişme oldu. Bir, bir, e, evet yani o tarihin Hangi devamı seneydi, oldu. Hangi seneydi? 2008 miydi? 2008'de. 11 Hı. sene oldu. Hı. İşte bütün perler oynayabiliyor... ...ve takılabiliyor, çıkartılabiliyor... Hı. E böyle olunca da tabii ki bağlamada olan, tamburda olan, e, gitarda olmayan, piyanoda olmayan komalar oluyor. E, hı hı. Bir bağlama ve sonuçta gitar bir polifonik bir alet. O zaman işin içine armoni de gidiyor. On senedir işte denemeler yapıyoruz. Hı hı. Peki bir örnek daha dinleyelim mi? Yanında dinleyelim. E, müzikler getirdin. Hanginin şimdi sırada e, var? Şimdi e, çok, e, çok e, sevdiğim arkadaşım, harika gitarist Celil Refika'nın e, benim için bestelediği küreceğiz asker sase dinleyelim. Biraz önce Tatlıöz Ersercian'dan dinlemiştik o gelenekteki harika sase Şimdi de e, şimdi aslında hani günümüzün bir bestecisi Hı -hı. bir eser besteliyor e, geleneksel bir formda, sase mahsin formunda Hı -hı. makamı küreceğiz asker. Hı -hı. Komaları kullanıyor, mikrotonal e, armoni kullanıyor. Yani ben hatta bunu paylaştığımda sosyal medyadan şey sormuştum hani e, işte Osmanlı Türk makam müziğinin Hani gelecekteki çok sesli Osmanlı Türk hmm. makam müziğinin geleceği böyle bir şey mi acaba falan gibi bir hani bir tartışma başlatmak istemiştim. Hmm. Ee, bunu bir dinleyelim sonra üzerine konuşalım. Tamam. Tolga Hançoğlu'nun gitarından dinledik. Kürdeli Hicazkar, Saz Semaisi. Bu Ezgi'ye girmeden önce bir tartışma başlatmak istediğinden söz etmiştin Tolga. Ee, evet. Oradan devam edelim. Misiniz? Şimdi Celil Refika'nın bu eseri e, sonuçta bir e, Saz Semaisi, geleneksel form, makam var. Hı hı. Ama mesela ikinci hanede sabah makamı aslında tüm hepimizin her sabah ee, ...şu anda sanırım altı buçuk civarı... <gülüyor> ...benim çünkü tam evden çıkma hanım ...altı buçuk civarı... ...sabah ezanında duyduğumuz makam... <gülüyor> ...var burada, <gülüyor> e, ikinci hanede... ...ama onun e, basit bir şekilde... ...armonizasyonu da var, yani tek, <gülüyor> sonuçta gitar çalıyorum ben... <gülüyor> yani ...tek sesli değil... E, ...bir... E, ...aslında tartışmayı hani oradan açmaya çalışıyorum... ...hani <gülüyor> sabah makamı... E, ...o makamı oluşturan seslerle... ...çok seslendirilemez mi? Sonuçta <gülüyor> i̇şte mikrotolar gitarda bu yapılabilir... <gülüyor> e, ...hani... İnsanları biraz daha hani denemeye teşvik etmek. Evet. Çünkü büyük bir alışkanlık var. Hı hı. Hem kulaklarımız çok alışık bir sürü batım müziğine, yani 12 12 yarım sese, ee, hem işte parmaklarımız gitara piyanoya, yani çok büyük bir alışkanlığımız var. Ee, ben şimdi o özellikle o son 15 senedir çok farklı mikrozonal müzikler dinliyorum. Ve kulağım çok e, o müzikleri de çok alıştı, onları da seviyorum. Hani bu tamamen bir kulak alışkanlığı olduğunu düşünüyorum. Peki bu hani e, gitar tutkun biraz ustalarından da söz eder misiniz? Tabii. E, tabii ki aslında. E, evet. E, yani ilk ciddi ustam e, Ayhan Akkaya'dı Boğaz'inde. Evet. Sonra İtü'de e, önce Sonera Gecer. E, o benim bayağı bir flamenko olan e, tekniğimi kresiye döndürdü. Çünkü ben bayağı flamenko çalmıştım. İşte bileklerim falan çok dikti. Onu hmm. bir düzeltti. Sonra da Bekir, Bekir, küçük Küçükay'la da bayağı bir ilerledik. Ee, yani onlar ve... E, yani o sırada da yurt dışında birçok festivale gidip... Orada işte Roland Diaz, Carlo Dominikoni gibi... Orge Cardoso gibi ustaların masterclasslarına da katıldım. Hmm. Bir 20-30 tane gitarışın... Yani hep kendimi geliştirmeye hmm. çalıştım hmm. ki hala... E, şu anda da tambur öğreniyorum. Güzel. Hmm. Ee, ...işte kanun mandallarını ölçün falan... Hı -hı. ...hani e, sürekli... ...yani hayata bakışım öyledir yani sürekli... Hı -hı. E, gel, ...okumak, öğrenmek... Hı -hı. ...geliştirmek. Şey, yani bu yönde çaba gösteren... ...müzisyenler de oldu mesela... ...Erkan Uğur'un da bir perdesiz gitar... E, ...şeyi vardır biliyorsunuz. Mikrotonal gitarla... ...perdesiz gitarı... ...yeteneklerinden söz edebilir evet. misin? Yani... Şimdi şöyle... E, ...bir kere e, mesela mikrotonal gitar normal gitarda küçük bir modifikasyon. Ya mesela klasik gitarda atıyorum ben şimdi size perde verdim. Gitarınıza perde yapıştırdım. Elektro gitarda da olur bu, basa da olur. burada olay şu. Yani gitar normal gitar sesi aynı, hiçbir şey değişmiyor. Sadece komalar da var. Hı -hı. Bir da var. perdesiz gitar yeni bir enstrüman. Oodla gitar arasında harika bir enstrüman, Hı -hı. çok severim. E ee, ...bana göre çok fazla daha monofonik... ...daha çok, daha melodi enstrümanı... Hı hı. ...ama tabii ki son senelerde işte... ...Cenk Erdoğan, Sinan Cemeroğlu... ...başka gitaristler... ...bunun sınırlarını çok zorluyorlar... İşte ...Cenk Erdoğan Amerika turnesine çıkıyor... ...perde eskitarla, 2-3 ay... Işte ...60-70 konser veriyor... ...şimdi yine çıkacak... ...hani orada... ...tabii ki bunu tek sesi çalmıyor... ...hani çok ses çalıyor ama... ...mesela şimdiye kadar dinlediğimiz, bir önce dinlediğimiz eseri... ...perde eskitarla çalamazsınız... Hı hı. Hani tınlamaz. Yani o kendi enstrümanının getirdiği bazı teknikler var. Ve tabii sesler çok uzamadığı için limitleri var. Yani mikrotonal gitar aslında neredeyse elektro gitarda, bas gitarda, klasik gitarda bir upgrade. Hı hı. Bir yeni bir olmak. Ee, i̇stersen şimdi buna bir örnek dinletelim mi? Sinan Cem'le birlikte yaptığınız perdesiz gitar... Olur birlikte. Mesela hangisini ee, çalabiliriz? Mesela e, şey çalabiliriz. Adana. Eee tabi tabii. Adana bu çalabiliriz. Bir Ermeni ağıdı. E, Adana ağıdı. Yani. Evet e, evet aynen Adana. En azından hani kulakla bir o iki farklı evet. rengi hem burada Hı. hem gitar duyacağız. Kare şey evet. Gitar hem de eee gitar Peki o zaman dinliyoruz. Tolga Çoğulu ve Sinan Çemer Eroğlu'ndan Adana Ağın'ı dinledik. Peki bu um, çalgının 2008'de değil mi? Evet. Yani ilk imalatına başlamıştın. O süreçten biraz söz edebilir misin? Tabii. Zorlukları oldu mu? Ee, ya şöyle ee, çok emek isteyen biraz e, şimdi çalgının üstünde 120-130 tane perde var bireysel böyle tüplerin <gülüyor> üstünde ya o yüzden çok emek istediği için e, yani aslında üretimi doğru olmadı diyebilirim. Ben ama son bir senedir şey üzerine kafa örüyorum. Sadece gitar olarak değil de klavyede klavyeyi acaba hani Hı -hı. E, satılık hale getirebilir miyiz? diye hem elektro gitar için hem klasik için. Şimdi e, İTÜ'de öyle bir şey var. E, imkan var. Sanayi ile akademisyen işbirliği. Benimki de sonuçta Hı -hı. İTÜ e, BAP projesiydi. Sonuçta İTÜ sayesinde ben onu fonladı. İTÜ fonladı. Hı -hı. E, araştırma projesiydi. E, İTÜ ile de bir hep yani bağının olmasını istiyorum. İşte İtinova var. İtinova ile böyle bir şu anda nasıl üretiriz Nasıl yaparız? İnşallah bir 6-7 belki güzel haberler gelecek Çok güzel. İlk imalatı kim, kimle yapmış? Ee, Ekrem Özkarpat Demin Hı -hı. söylemiştim. Hı -hı. Ekrem Özkarpat yaptı. Sonra bir dönem bir kenarlıyor ile devam ettim. Hı -hı. Şimdi e, farklı işte denemelerim var. Otomatik mikroton hareketler üzerine 4 senedir çalışıyoruz makine mühendisliğiyle. Yani düğmeye Hı -hı. basıp perdelerin kendi kendine istediğimiz perde sistemine gelmesi. Onda da biraz ilerledik. Hani buradan da duyuralım hani şey. Belki makine mühendisleri dinliyordur bizi. Hı -hı. Fikri olan varsa otomatik mikrotonlara gitar Düğmeye evet. basınca perdeler oynuyor. Şey bizim Ruşenle de sanıyorum bir bilgisayar programı üzerine çalışıyorsunuz evet. değil mi Ruşen, Ruşen, Evet, Evet, Cenadetli sağ olsun. Yani. O da Lego mikrotonlara gitar. Oğlumun Hı -hı. fikriydi atlasın. E, ve çok güzel bir yere getirdi Ruşen. E, 3D printerdan şu anda bastık Hı -hı. klavyeyi. O da belki e, bunların arasında, bu dizaynlar arasında otomatik ve benim ayarlanabilir arasında Hı. belki de o Lego olan ticareleşip çok <gülüyor> yayılabilme ihtimali bile oldu. Anladım. Çünkü çok yani onun da zamanı geliyor. Şey ben o gitarı hiç görmedim. Klavyesi nasıl daha geniş değil mi? Ka Ka ha, benim benim değil? an prototip 8 telli. 8 telli. Ama normalde klavye... 6 tellilerde klavye aynı ya da biraz daha yani çok bir fark yok. Benim o ilk bütün videolarda çaldığım sekiz telli olduğu için biraz anladım, göz evet. korkutuyor. Hı -hı. Ama o değil yani o sekiz telli olduğu için. Anladım, anladım. Peki bir örnek daha dinleyelim mi? Bu dinleyelim. Bilabong Vali diye bir Ha Bunun tabii hemen kısa hikayesini anlatayım. Hı -hı. E, 2017 Ocak'ta e, Avustralyalı e, rock grubu e, King Wizard and the Lizard Wizard e, bir albüm çıkarttı. E, i̇smi de Flying Microtonal Banana Uçan Mikrotonal Muz. ...ve e, bir baktık... ...bütün elektro gitarlar, bütün bas gitarlar... ...mikrotonel. Sonra bana hemen... ...akabinde bir tane mail attılar gruptan... ...mail geldi. İşte biz senin videolarını... ...takip ediyoruz. Hatta işte bizim... ...gitarları senin e, şeye... ...perde sistemine çektik. Evet, i̇şte Fadiye... ...Hüseyin'i falan. Evet. Öyle... ...sonra bu... E, ...dünyayı turlayan bir grup. İşte Glastonbury'de çalan... ...Londra'da çalan, Solda'da olan bir grup. Türkiye'de kaç kere geldiler... Evet. Ee, öyle yani onlar sayesinde de bu mikrotonalite çok yayıldı. Ee, ben umarım ki buradan rock müzisyenlere sesleneyim. Türkiye'deki elektro müzisyenlere, e, elektro gitar ve bas gitar çalanlara. Yani o King Gizr'de örneği neden Türkiye'den daha fazla fazla çıkmasın? Eyvallah. Yani e, onlardan e, o albümdeki Billabong Valley'i çok beğenmiştim. Tamam. E, onun cover'ı. Tamam dinliyoruz. Açık Radyo'da Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Bugün bir konuğum var. 2008 yılında M mikro tonali bulan, icat eden sevgili müzisyen arkadaşımız Tolga. Peki Tolga nasıl tepki aldı bu yaptığın tabii bir şimdi girişim Türkiye'de evet. ve dünyada? Şimdi 11 senedir tabi yani binlerce diyeceğim abartmıyorum. <gülüyor> Çünkü şöyle bir videosu 10 milyon izlendi YouTube'da. ...onun da altında bir yedi bin, sekiz bin yorum vardı en son baktığımda. Hani o yüzden abartmıyorum binlerce yorum aldı. E çünkü hani yorumların işte mesela yarısı şey... ...bu gitar akortsuz. Şimdi bu tabii daha çok hani en başta konuştuğumuz... ...kulağın batı müziğine alışması. E Komalığa girince akortsuz bulma mantıltısı. E diğer yorumlarda şey... Ya aslında işte böyle kültürler var böyle işte bu bambaşka bir şey kulağımız alışsa çok daha şey hani daha çok daha pozitif Hı -hı. şeyler böyle e, dünyada e, işte Amerika'da George Tech'te bir ödül aldım 2014'te Tasarım ödülü, evet, evet bu e, dünyadaki tek yeni müzik enstrümanları şeyi 85 çalgı arasında ki bir sürü çalgı da dijital böyle aldı o ödül sayesinde hani Türkiye'de haber de olabildi gazetelere çıktı falan hani e, güzel e, Türkiye'de daha fazla yayılabileceğini düşünüyorum. E, yavaş oluyor, çok yavaş. Hı hı. Yarışma düzenliyorum her sene. E, bu sene yani de şimdi dördüncü Uluslararası Mikrosuar gitar yarışması. Yani geçen e, e, itü, itü bazlı. Hı hı. E, geçen senenin e, kazananlarını izlerseniz YouTube'tan. Birinci e, Slovenya'dan Benjamin Barbarich bir tane Kıbrıs Rum e, türküsü çalıyor. İkinci Hasan e, Sasya Sasyemayesini çalıyor Emre ünlenen. Üçüncü de e, Bosna'dan Mirza, Flamenco tarzı Mısırlı İbrahim Alaryen'i çalıyor. Yani yine şeye döndüm, makam koridoru demiştim başta. Yani Fas'tan, Endülüs'ten Çin'e bir makam koridoru var. Yani bu e, sınır ötesi bir şey bu. Bu coğrafyayı ayırt edici özelliği e, ve bunun en önemli şeylerinden biri mikrotonlar. E mikrotonal gitarda aslında bu hani makam kurdurunu mikrotonal gitar bünyesinde çok rahat alabiliyor. Tabii ki çok sesli bir şekilde de alabiliyor. Yeni armoniler de önerebiliyor. Yani ben çok uğraşıyorum. Sabah akşam uğraşıyorum. Ee, ve yavaş gitse de çok memnunum yani şey gidişat gerçekten çok yoğun emek ya. Yani 41 yaşındasın ve evet. yani bu yıl profesörlük unvanını aldın değil mi? Evet yani aldım. Yani gerçekten. E, peki nasıl yani hayatını nasıl düzenliyorsun abi? Bu kadar yoğunluk ders veriyor musun örneğin? Ders de, veriyorum. E, tabii tabii tabii. E, şimdi tabii yani şimdi düşündüğümde 30 yaşında Hı -hı. 2008 tabii 30 tabii. yaşında mikrotonal gitarı ayarlanabilir tasarlıyorum. 41 yaşındayım. Hani 11 senedir sabah akşam çalışıyorum. Hani hayatımın yemek. merkezini alarak. Yani e, her zaman demin de konuşuyorduk sizle. Öncelikler. Hı hı. E, vakit kaybını hissetmem. Hani e, para kazanacağımı bilsem bile vakit kaybı yapmam. Hani e, şey önemlidir benim için hani o e, değerli bir şey olması. Hani benim belli bir ortalama bir işte devlet memuru eee şey, standardım bana yetiyorsa evet. yani Tamamdır. Hani ben e, sahiden hani mesela stüdyo müzisyenliği hiçbir zaman yapmadım. Hani bir stüdyo albümünde çalmam. E, benim için vakit kaybı. Hani. Yani şey diyebilir miyiz mesela çocuğun e, mi? ve... ve itü. <gülüyor> Aynen öyle. Çok güzel e, ama başka türlü. Hani hayatım yani. üçe üç odakta gidiyor. Atlas e, tabii en başta. Ee, öyle. Demin bir şey söyledin ya bu 85 çalgı arasında e, orada şey var mı? Klavyeli çalgılar da var Tabii mı? Tabii her Neyin? şey. Mesela az önce şey demiştin akordiyonda da bu komalı şey. Tabii ki her türlü. Hmm. Mesela eldiven takıyorsunuz. Eldivenli müzik işte yani aklınıza yani hele şu anda 2019'daki e, kazananlar falan çok acayip güzel şeyler çıkıyor e, Margaret Goodman e, müzik enstrümanları şeyi Georgia Tech'te, Georgia Teknik Üniversitesi'nde. Youtube'da var bütün hep kazananları. Benim videomda var. Peki. Bir örnek daha dinleyelim mi? Kavatina. Sen dinleyelim ha. Kavatina şimdi e, hepimizin Hı -hı. yani bildiğimiz bir e, bilmiyorum e, biliyordur çoğu insan. The Deer Hunter Geyk Avcısı filmi. Robert De Niro'nun ve daha şey evet. bu işte Vietnam sahnesi, savaş karşıtı bir film. Hı hı hı. Klasik bir film. Onun, e, 80 teması, 80 evet, onun teması Stanley Miles bir gitar teması. Hı hı. Şu anda dinleyeceğimiz tema o. E, ben de yani şey Sinan, Sinan Cemeloğlu'na dedim ki yani perdes gitarla çok güzel gider bu. Hı hı. Öyle bir yorum yaptım. Avcı diye gösterilmişti o film çok iyi hatırlıyorum. Evet, yani inanılmaz bir e, filmdir. O zaman dinliyoruz. Tamam. Tolgağan Çoğulu'nun mikrotonal gitar yorumuyla dinledik Kavatina. Peki Tolgağan bu biraz da İTÜ'deki gitar bölümünün kuruluşundan söz eder misin? Sanıyorum seninle birlikte kurduğum evet, bir an şimdi 2010'da şeyde Türk Muzikist Devlet Konservatuarı'nda Hı. gitar yoktu. Doktorayı bitirince klasik gitar bölümünü kurdum. 2014'te de e, dünyadaki ilk mikrotonal gitar bölümünü başlattım. Doktorda da öğrencim var. Yüksek lisansta da. Hı -hı. E, lisans ve ortaokul lise büfredatlarında da mikrotonel eserler var. Hı -hı. E, çünkü öğrenciler çalabiliyor. Doğru. Bir de albümler yaptın sen. Biraz onlardan söz eder miyiz dinleyicilerimize? Olur. Tabii ki tabii ki. E, e, i̇lk albümün... İlk albümüm e, sevgili Kal Erhan Birolla Duoist'ti. Hı -hı. İki normal gitarla. E, Kalan plak. O Panyancılık. Panda. <gülüyor> Sonra <gülüyor> e, Kalan'dan ilk CD'm Atlas çıktı. <gülüyor> e, Mikrotonal gitar solo. <gülüyor> Sonra Mikrotonal gitar duo Sinan Cemeroğlu ile Kalan'dan. <gülüyor> en son AENG'den e, Mikrotonal diye e, benim solo albim <gülüyor> ama hani içinde işte Bağ Yetkin etkinle Ud, <gülüyor> Ali Kazım Akta bağlama gitar böyle şeyler de var. <gülüyor> <gülüyor> e, bir de Amerika'da bir e, Aladüm Matthew diye bir besticinin e, bir 25 dakikalık bir eser bana. O da basıldı San Francisco'da. ...öyle yani beş tane albüm gibi bir şey var. Herhalde biliyorsun peki. Şimdi kitaplar da hazırladılar. Üç tane ne? kitabım var. Birisi temel müzik eğitimi. Birgül Selçay ile yazdığımız. Hı. Hani müziğe Boğaziçi başlayanlar. Belgeste yayınları. Armoni'ye başla, başlangıç. E, Sanıyorum CD'li bir kitap. Da. Evet. Hı. Sonra e, benim doktor tezimi Almanya'da bastırdım. E, bağlama, gitarda bağlama teknikleri. E, en sonunda Fernando Perez ile Barcelona'da şey basıldı. Mikrotonal gitarın aslında ilk metodu dünyadaki. Hı. Hani perde veriyoruz. Perde yapıştırarak İran ve Türkiye'deki halk müziklerini çalabiliyorsunuz. 20 tane filan bir eser var içinde. Hı -hı. Öyle de 3 tane kitap çalışmam var. Yani konserler, konferanslar dünyayla dolaştık. Oluyor. Yerde. Evet Hı -hı. oluyor. Ee, şimdi en e, beni heyecanlandıran projelerden biri son yıllarda Sinan Ayıldız'la bağlama sanatçısı Hı -hı. E, yeni bir repertuar hazırladık. İşte e, Gent'te çaldık Belçika'da Mart'ta. Sonra e, hazir, şey, temmuz başında İKSV Jazz Festivali'nde çalıp orada bizi çok motive eden bir şey oldu. E, i̇ki gruba turne ödülü veriliyordu. E, bize verdiler turne ödülü. Yani iki gruptan biri olduk. Bu tabii insana motive ediyor. Hani Türkiye'den böyle bir ödül almak. Hı. Şimdi e, menajerler de izledi o konseri. İşte Avusturya'daki bir caz festivalinden hemen bir şey aldık. E, çok güzel. Şey, İspanya'da. Haziran'da Ronda Gitar Festivali'nde çalacağız. Çok güzel. İşte Womax'ten muhtemelen olacak Womax'e gideceğiz. Hı hı. Falan böyle bir yeni bir, benim için de yeni bir sayfa, yeni bir proje. Çok güzel. Bir eser daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Our son. Love Song. Evet. Onunla... Çok sevdiğimiz Charlie Hayden'ın e, Pet Metin ile çaldığı hı hı. E, eseri biz de bir Sinan Cemil olarak çalmak çok istedik. E, Konserlerimizde çalıyorduk zaten. Tamam. Album'e de koyduk. Peki. Keyifle dinliyoruz. Sağ ol. Sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. E, valla programın sonuna da geliyoruz yavaş yavaş. E, şöyle bu projelerden devam edelim istersen. Sanıyorum 13 Aralık'ta bir... Evet 13 Aralık'taki Mikrotonal Gitar Festivali MİAM'ın İTÜM e Müzikleri Araştırma Merkezi'nin 20. senesini kutluyoruz bu sene. Hı hı. Ya benim hani müzisyen olmamı, muhakkade bir olmamı sağlayan yer. E, oranın 20. senesi için de da Gitarı'ndan 10. senesi oradan çıktı. Hı hı. Yani aslında oranın çalgısı o. Ee, orada işte bir mikrotonal gitar festivali için işte Los Angeles'tan John Schneider demin bahsettim o <gülüyor> e, yıllardır mikrotona gitar çalan G ...Gremi'si bile var Harry Partçar şeyi projesiyle John Schneider geliyor Würzburg Üniversitesi'nden Profesör Jürgen Rok geliyor Barcelona'dan Fernando Perez geliyor Sinan Ayıldız ben de çalacağım ya böyle bir günde dört konser e, bir panel Falan. 13 Aralık Cuma günü. Hani bu konuyla giden arkadaşları İTÜ'ye bekliyoruz. Şeyi. Tamam. Maçkaya. Biz de duyururuz. Yani. Yeşil evet. Gazete'de de ben. Aa, ne, güzel olur. ne güzel olur. Ee, Onlar var. Ee, başka konserler işte Sinan Ayıldız'la devam ediyor. Ee, okul çok yoğun. Ders veriyoruz. Ediyorum. Müdür yardımcısıyım. Onun zaten bir sürü işi var. <gülüyor> Öyle yoğun bir şekilde gidiyor. Peki... Ee... Peki dinleyicilerimiz sana nasıl ulaşabilir? Yani iletişim evet, ve sosyal medya yani adresleri de Genelde bana Instagram'dan mesaj atan insanlara hemen cevap veriyorum. Hani e, tolganjogul.com'dan oradaki mail adresine atanlara hmm. yani hiç e, bana sorulan soruları cevapsız bırakmam. Yani şey hep, hmm, YouTube'da şey bol miktarda zaten kayıt var. YouTube evet YouTube kanalıma abone olurlarsa sevinirim. 270 tane falan e, video var. 2-3 haftada bir yeni video ekliyorum. Hı -hı. Şimdi Ses bu... kayıtları falan da kaliteli, güzel yani. ben. Evet yani canlı tabii Hı -hı. konserler bazen şey olmuyor ama çok da artık fazla canlı konser koymuyorum. Hı -hı. Hani fazla zaten izlenmiyor. yani YouTube'un şeyi Hı -hı. çok canlı konser şey yapmıyor. Hı -hı. Ee, ama normalde profesyonel kayıtlar tabii yapıyorum. Var, ee, var. Her yerden beni takip edebilirler yani. Eyvallah. Var. Emeklerine sağlık. <gülüyor> Sağ olun, teşekkürler. Ee, sevgili dostlar bugün de programın sonuna geldik ee, işte bugün işi gücü düşleri müzik olan gitar olan e, mikrotonal gitarla müziğimize yeni bir soluk katan sevgili e, Tolgan Çoğlu hocamızı programda <gülüyor> konuk ettim. Geldiği için tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Bir program destekçim Kaan kutucuya da çok teşekkür ediyorum. İşte bu programı ve bundan önceki program kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasında dinleyebilirsiniz. Peki bir şarkıyla bitirelim. Bu tamam. Emandilo kısaca bahsederseniz. Evet, Miemet Ali Şakir'in çok güzel bir eseri Emandilo'yu. Sinan'la yorumlamıştık. Ben de şey sadece şunu söyleyeyim, hani açık radyo benim için arabamdaki birinci radyo. Herkes. Hani her zaman buraya geldiğimde mutlu oluyorum. Küçük bir olsa destekçiyim de aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> hani şey yapıyorum. Açık, açık radyo olmasa mahvoluruz yani şeyden. Sağ olasın ee, her zaman kapıları açık Türkiye'de radyo inşallah açık radyo bilden sonra sürekli gelmesini Türkiye'de. Mesela. Ee, diyorum. Peki. Sevgili dostlar haftaya e, pazartesi 13'te 94.9 açık radyoda Babil'den sonra da e, görüşebilmek dileğiyle. Esen kalın. <gülüyor>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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Kaan Özokutucu'ya teşekkür ederiz.